Bazı insanlar ölmüyorlar. Bir memlekete bir iyilik getirmiş, halka o iyiliğe davet etmiş, halk o iyilikle meşgul olmuş. O iyilik o memlekette devam ettiği müddetçe onu getiren adam ölmüyor. Çünkü daima hayırla insanlar tarafından bu fani alemde, bu kumma altında hayırla yardım ediyor. Ve defteri amaline kaydılmıyor. Orada o hayırlı iş devam ettiği müddetçe. Veyahut da Kötülük getirir şimdilik Mesela heroin getirilmiş, kokain getirilmiş, esrar getirilmiş, halkı buna alıştırmış. Geberse dahi o halk onlara onlara işlediği müddetçe, işlediği müddetçe, orada o fenalık devam ettiği müddetçe gene bu adam ölmüş. Neden? Dertlere amaline kaydoluluyor yapılan fenalıklar. Hesap doğacak Allah. İnsan başıboz başı mu bırakıldı? Şimdi görev hemen ölmüyorlar. Kendi birçokları buradan ayrılsa dahi birisi halk tarafından lanetle kötülük ve yad ediliyor, bir kısmı hayır ve yad ediliyor. Şimdi bir düşünelim bakalım böyle. Biz öldükten sonra halk arkamızdan bu adam iyi insandı. Allah bunu inşallah itibatına mazhar kılmış, onun cennetine almış, cemalini layık görmüş, rızasına ve ridvanına iliştirmiş diyerek hüsnü etmek mi iyi? Yoksa bu herifin şerrinden halk kurtuldu. Allah cizası versin. Tevizden de olan dünyanın yüzünden. Bu